Nature's on to ground control I'm stepping through the door And I'm floating in the most peculiar way And the stars look very different today For here am I sitting in a tin can David Bowie, Major Tom. Ne güzel misafir değil mi Murat Löster, Vedat Güler? Kesinlikle geliyor, parçasını seçiyor, seçiyor, üzerine anonsunu yapıyor. Anonsunu yapıyor. Biz, e biz gidelim. Evet. Ya bu nereden aklıma geldi şimdi? Demin stüdyoya gelirken konuştuk. Atmosfere giriş hikayesi bu. ...60'lı yıllardaki bir şey aslında... ...çok fütüristik bir... Binbaşı bir şey. Tom evet. şarkındı yani aslında Yani e, uzaydayken yeniden atmosfere girerken... ...iletişimin kopması üzerine falan enteresan bir şey yani. Yani ama... E, yani ...bugünlerde yeni, yeni gelişmeler oluyor... ...uzayda her yerde... E, ...robotlarda, akıllı programlarda... ...oradan aklıma gelmiş bulundu yani. Sevgili dinleyiciler bugün bu programın formatında biraz değişiklik yapalım istedik. Daha doğrusu kendimizi alamadık yani çünkü program kayıtta bu bir kayıt aslında. Bu kaydı yapmaya başlamadan evvel kendi aramızda sevgili konuğumuz Vedat Gürer'le Robotlar ve Hukuk. Evet. Konusunda e, neden daha fazla e, araştırma yapmıyorsun diye sitem ediyorduk ona. Çünkü nanoteknolojiyle uğraşır. E, bilgi evet. çağının hukuku deyince ilk akla gelen isimlerdendir. Ama... Robotlar ve Hukuk. Yani robotlar ve hukuku e, Toygar Akman hoca vardı bu Sibernetik Siber Hukuk ilk belki Türkiye'deki eser verenler. E, ben de, de hala eski bir kitabı durur yani böyle çok tarihi bir kitap gibi saklıyorum. E, orada okumuştum bir gün otomatik hukuk kurallarının olacağını. E, ve buna en uygun olanın da e, trafik suçlarında olacağını falan öngörüyordu ki bu daha dünyada e, bilgisayarlar hani en yak falan devrindeyiz bunu yazdığında yani hani e, devre mevre yok hani yani daha şey yeni keşfedilmiş durumda e, Transistör. transistörler. Ve bu e, sırada bir tabi vizyon e, var ama vizyon insanın işte en güzel tarafı vizyonu olması. tabii vizyon deyince vizyon algılamayla kültürle e, her şeyle değişiyor yaratıcılığınızla. E, şimdi robot e, hep böyle bize bir insan humanoid formda robot e, geliyor. Aslında robotlar çoktan içimize girdi yani her yerde robot var. Yani bugün arabanızı GPS'den e, götürebiliyor yani robotlar başladı. Ee, ve Hong Kong'ta da yanılmıyorsam şu anda trafikte e, serbest olarak dolaşıyor. Kaliforniya henüz halledemedi. Onlarda bir çalışma oldu. İki kere kaza yaptı Google'ın arabası. mi ne çarptı. E, frenini zamanda ayarlayamadığı için. E, orada daha henüz eksperimental aşamada duruyor ama. Sadece iki kere yaptıysa biz alalım İstanbul'u. <gülüyor> <gülüyor> o da hafifçe dokundu ama eminim çok utanmıştır. Ay nasıl yapsın ben bunu. Yanında bir tane designated driver var. Yani bir adam yanında oturuyor. 24 saat orada geziniyor e, araba. Bütün Kaliforniya ezberledi yani <gülüyor> geze geze belki <gülüyor> ama çok ilginç tabi sensör teknolojisi yani birçok teknoloji üst üste biniyor e, bilgisayarlar bunları e, birlikte halledebilecek kadar hızlandılar bütün her şey üst üste geldi geldi inanılmaz bir bence atlama yaptı yani bu atlamayı e, anlamak için belki hukuktan bahsetmek gerekebilir. E tabi e, sonuçları da çok e, yani her zaman iyi olacak diye hani bir ara bahsetmiştik işte e, insansız hava araçları e, şu anda e, bir nerede olduğu bilinmeyen bir merkezde birisi uyanıyor. Şimdi onu soracaktım. Onlar robot kavramına ...girer mi diyorsunuz? Sokulabilir mi? Bence sokulması gerekiyor. Çünkü hmm. robot yani tabii kelimenin kökü falan da tartışılır. Oo, yani onlar hani ayrı meraklar. Ama işin özüne geldiğimizde hmm. e, yapay zekasız da olabilir robot. Yani belirli bir rutini sadece yapana da ben otoman, otomat diyebilirim. Yani. Robotlaşma deyimini kullanırız. Tabii ya yani e, fabrikalarda örneğin arabanın şu anda bir araba üretiminin hmm. çoğu robotlar tarafından, mobilyaların çoğu. Yani bir standart bir iş varsa, insan gücünün de burada kullanılması anlamsızlaşmışsa, e, robotla yani otomatlar kullanılabiliyor. Biz bu robotu dediğimiz sanki bunun biraz da zekası olanını algılıyoruz. Ama zeka şöyle de bir şeyden bahsedilebilir. Örneğin etrafını algılıyorsa, belirli ısı parametrelerinde çalışmayı bırakıyorsa... Yanına bir insan geldiğinde bunu algılayıp duruyorsa e, yani burada da bir şey olabilir. Mesela bununla ilgili bir kaza oldu. E, yanılmıyorsam bir fabrikada. E, adamın birisi e, Meksika'da şeye atladı. E, robot kolunun çalıştığı yere atladı. Kafasına saplandı robotun kolu. Tartıfeye başladılar. Robotun kolunun kafasına saplanmasında robot kusurlu muydu diye. Bu yeni bir vaka. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Bu arada arayacak e Demin Kitab'la ilgili izninizde hızlı bir şey söylemek istiyorum. <gülüyor> ee, benim Kişisel bilmiyorum katılır mısınız? Şöyle bir bakışım var. Diyorum ki. Hangi konuya Murat? Bilgisayar ve robot kavramları ve tanımları hmm. ile ilgili olarak. Hmm. Ee, eğer herhangi bir cihaz sadece bilgiyi işliyorsa. Evet. Bir sonra güzel. bilgisayar diyoruz. Herhangi bir ucundan fiziksel bir işlem yapıyor ya da fiziksel dünyayla e, bilgi giriş çıkışı dışında bir algılaması ya da etkileşimi varsa ben ona robot diyorum. Hmm. Somutlaşına da ikinci. Kendi başına data topluyor mesela. Ee, mesela bir yerdeki sıcaklığı toplayıp buna bağlı olarak ya da nem seviyesini toplayıp. Bir de limonata ikram ediyoruz. <gülüyor> o Ona zaman zaten kolu kapanma. O da anne deniyor. <gülüyor> Neyse. Ya benimki biraz özür dilerim. Ee, Yok <gülüyor> lütfen. Nemi algılayıp biraz. gidip bitkilere su suyun vanasını açıyorsa evet. belki ortada hiçbir şey görmüyoruz. Yani bir insan, el, kol görmüyoruz ama hmm. adam bir vanayı açıyor ve o vana sonuçta bitkilerin sulanmasını sağlıyor. nem belli bir seviyeye gel zaman da kapatıyor. Ee, ben artık onu bilgisayardan robota doğru taşıdığı, geçtiği noktanın olduğunu düşünüyorum. Tamam. Ha ama hele hele fiziksel olarak herhangi bir noktadan bir cismi alıp mesela bir üretimde bir yerden bir insanın taşıyamayacağı kadar ağır ya da insanın taşımak istemeyeceği kadar sık yapılan bir işi alıp yapıyorsa orada zaten herkes onun robot olduğu konusunda sanıyorum hem fikir olsa ha? gerek. Belki duymuşsunuzdur bilirsiniz kesin ee, 13. yüzyıl yanılmıyorsam. El Cezeri ha, tabii. ilk, robotları, tabii, ilk çizmiş. robotları çizmiş. evet. E, geçenlerde gene bu Hı -hı. açık radyoda e, su ve çeşmelerle ilgili bir programa sağ olsunlar beni konuk ettiler. Orada da andım e, Kazım Çeçen profesör evet. merhum. O e, Cezeri'nin çizdiği suyla çalışan saati Ü üretmiş. böyle yarı robotik özellikler Hı -hı. ögeler taşıyan... Ee, i̇brik döken bir robotu var. Ee, İnsanın evet, evet. insanı ibrik, su döken. 2 ya da üç tane e, evet. zannediyorum. Hı -hı. Böyle replikasını yaptırmıştı ve çalışıyordu. Şimdi Hı -hı. hemen size bir i̇şte O nasıl bu. olmuş değil mi? On yüz diyor. Evet. Öyle bak. Gerçi öldürmüşler Bakın. adamı bu çocuk. İşte şimdiki, evet. şimdi de bahsedeceğim konuya geldim. Bu gel. bak, tehlikeli on, olmaya mesela, başladı diye. Ee, Hazar Efendi, Ahmet Çelebi e, bizim zenginliğimiz... İlk füzeyi yapan ismini hatırlayamıyorum. O da bir e, şeydir. Yani e, Müslüman ve e, Türk veya işte Arap bilmiyorum o tarihteki şeyin ismini hatırlayamadım. Füzeyi. Füze, yani evet roket dizaynını. E, keza e, şey de bu öğrenip söyleyeceğim bir ara. E, bu bunun e, bunların hepsinin başlangıcı fikrin özgürleştiği dönemlerde e, ki aynı dönemlerde 1300 Avrupasına baksanız of aman Allah enkisiyon. O insanların yakılması, sürgünler, ölümler hüküm sürürken, sürerken inanılmaz bir fikrin özgürleştiği yerde böyle bir yeşeren bir insan aklı görüyorsunuz. Ama ondan sonra maalesef o işte fikri aklı esarete iten yapılar... Ee, ...bütün bunları yasaklıyor, kesiyor, öldürüyor, bir daha düşünülmüyor. Ve orada başlayan e, öncüler ve bugün fikrin yeşerebildiği başka ülkelerde son buluyorlar. Ve bu fikir, fikirler işte Silikon Vadisi gibi yerlerde gelişmeye devam ediyor. Yani e, utanıyorum ben açıkçası. Ya ben hep bunu mesela Türkiye'de Hür Kuş var yani e, meşhur e, uçağı yapıyoruz. Dünyayla aynı seviyedeyiz bir ara... Yani e, sonra e, işte hani <gülüyor> yani şu anda, çekildi araba hikayelerimiz var. Araba hikayelerimiz var. Yani bunların hepsine baktığımızda özgür fikir e, ne kadar bir insan eğer özgür bir ortamda ise o kadar fikirlerin yeşerdiğini görüyoruz. Şimdi robot fikri de. Dolayısıyla özgürlük isteyen bir şey. Yani robot yasak değil aslında. Yasakçı bir yerde çıkamazdı. Tabii bu arada bu Alan Turing denen bir adamdan bahsetmemiz lazım. Burada sanıyorum bizim dinleyiciler bunu biliyorlardır. E, şifreleme konusunda e, meşhur e, İngiliz e, gizli servisinin... ikinci dünya Savaşı'nda Enigma e, şifresini kıran matematikçidir e, e, Turing. E, gay olmak suçundan e, hapse atılıp hapiste ölmüştür. E, Arseniki in... elmayla. Evet. evet. Hemen yani, yeri gelmişken bir de parantez intihar. açalım. Ee, bir süredir, bir süre önce daha doğrusu Steve Jobs'ın ölümünden sonra bir filmi yayınlandı biliyorsunuz. Orada da Apple'dan biraz bahseder. Ee, Apple Computers'un e, ilk logosunun Is, yani ısırılmış bir elma ve renkli olmasının nedeni Mükemmel. de evet. Alan Turing'e bir atıftır aslında Alan Turing'in evet. e, homoseksi Hı -hı. olması oradaki renkler ve işte Hı -hı. içinde arselik şey edilmiş bir elmayı ısırarak evet. hapiste Zor öldürülmesine evet. atıftır yani bu tabii neden öldürüldü? Gay olduğu için. Çok güzel bir açıklamaydı. Açıkçası ben hep o detayı merak ediyordum. Burada öğrenmiş oldum. Yani çok teşekkür ediyorum Murat. Evet. Tabii bu çok Turing... Çok bi duyulan bir şey değil bu. Canım. Evet. Turing testi diye bir test çıktı ondan sonra. Turing testi özetle şu. Karşında görmediğin bir insanla iletişim halindesin. Onun insan olduğunu nasıl biliyorsun? Ve bu test cümlelerden oluşuyor. Yani ben bir soru soruyorum. Makine veya insan bir cevap veriyor. Ve bu cevabın sonrasında ne kadar kaç satır devam ediyor? Yani ne zaman ben yok diyorum. Bu kesinlikle insan olamaz. Ben bunu yakaladım diyorum. Ve sanım yanılmıyorsam bir tane 2-3 sene önce bir robot rekor kırdı. Yani 30-35 dakikalık bir chat süreci yaşadılar. E, bu robot diye bot diyorlar onlara hani. E, yazışma hmm. sürecinde ve bu giderek gelişiyor. Her senede bunu geliştirebilir. Yani 35 dakikadan daha uzun dayanıyorsan ödülü sen alıyorsun. yani e, Bu şekilde bir e, süreçten... E, bu Turing e, Artificial Intelligence dediğimiz sürecin... ...yani bir küçük sembolik bir ödülüne dönüştü e, Alan Turing'in ismi. Bu ama arada araya gerek çok tabii. kısa bir şey söylemek istiyorum. İzim verirseniz eminim dinleyicilerimiz de zaman zaman karşılaşıyor ve hatta canları da sıkılıyordur karşılaştığı zamanlar. Bazı web sitelerinde özellikle belli formlar doldurulduğunda altında eğri büğrü bir takım yazılar çıkar. Ve söz konusu sayfası da der ki yukarıda okuduğun yazıyı aşağıya yaz. Yazı veya rakam. Bu evet. yazıdır bazen rakamdır. <gülüyor> evet. O yazılara biz teknik olarak İngilizce okunuşuyla başlayayım kapça diyoruz. Hı hı. Kapça aslında İngilizce bir kısaltmanın e, adıdır. E, uzun hali de completely automated public Turing test hmm. to tell computers and humans apart. E, Türkçe'ye çevirirsek bilgisayarlarla insanları ayırt etmek için halka açık ve e, tamamıyla otomatize bir testtir o şey amaç şu eğer siz bir programcık ya da bir hacker bir programcık yazıp aynı formu saniyede 50 kere doldurmak isterse normalde doldurabilir ama siz o e, ekrandaki o e, eğri büğrü grafiği koyup bunu aşağıya girmesini isterseniz bunu bilgisayarlar yapamayacakları için henüz. karşınızdakinin henüz bravo <gülüyor> karşınızdakinin insan olduğunu anlarsınız. Evet. Henüz dedi de Vedat Bey geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Kapçalar değişecek diye bir haber gördüm. Altını okuyamadım. Geldi geçti önümden haber. Şimdi feci halde aklım takıldı. Bakalım mı şeyden? Yani Google'dan bakalım değişmesi yani. önemli değil önemli olan değişmesine sebep olacak olan gelişme ne yani nasıl bir e, algoritma e, yazı, yazıldı ki e, onu insan gibi algılamayı başardı şimdi bu tabi paralel bir sürü e, şeyle de beraberinde getiriyor yani bu e, gelişmeler hiçbir zaman e, tek başına olmuyor. Yanında dediğim gibi çok fazla bilgi aynı zamanda işleyebilecek olan bilgisayarlara, çiplere ihtiyaç duyuyor. Bunların hepsini bir iletişime geçirebilecek olan arayazılımlarına ihtiyaç duyuyor. Ve sonuçta robot dediğimiz canlının haklarını konuşmaya başlayacağız. Yani evet. bunu birçok film Azimov, Üç Kural yani bunlar artık <gülüyor> şey oldu hani klasikleri gibi algılanıyor ama buna benzer bir gelecek var önümüzde. E, bu geleceği de hiçbir zaman için şey düşünmemeliyiz yani korkutucu e, olarak algılamamamız gerekiyor. E, tam tersine e, ben burada çok daha eşitleyici olarak e, algılıyorum. E, bütün sorun e, burada yaratılacak olan fazla zamanın e, nasıl daha başka daha ileriye insanları daha mutluluğa götüreceğini konuşabilmek. Yani Robotics e, bilimi bir otomat hale gelmiş olan birçok işlemi yapacak. Dolayısıyla e, kaba gücü kullanarak e, çalışan bir insana ihtiyaç kalmayacak ama işte bunun hukuki sonuçları nasıl e, düzenleneceği hukuk açısından ya bugün yani John Henry vardır mesela Amerika'da bunu çok örnek verirler John Henry iri yapılı böyle bir e, şey, maden işçisi e, ve e, kömür madeni işlerken bir makine geliyor. Bu makine işte otomatik olarak rayın üzerinde gidiyor. tık tık tıt hani duvarı deliyor. Kömürleri arkasına doğru atıyor ve daha da ilerliyor. İşinden olacak işçiler makine yüzünden bir ayaklanma oluyor. Makine düşmanlığı kıralım falan derken John Henry alıyor kazmayı eline makineden daha hızlı. Yani insanın üstünlüğünü <gülüyor> ispat etmek için <gülüyor> duvarı deliyor ve sonunda ölüyor ama. Yani kalp krizi geçiriyor adam. Bir an makineyi geçiyor ama. Ve bir efsane oluyor bu John Henry. Ee, şey de farklı mıdır peki yani e, satranç üstası e, olan e, Rus e, şey Kasparov. var Kasparov'un Big Blue muydu adı? Big Blue sonra ha. Bigger, Blue. Ha, Bigger Blue Ona karşı yapmış olduğu maç da bir farklı bir maç mıdır? Yani e, insanın kendi yarattığı teknolojiyi e, geçmekte bir, bir algılama problemi yaşıyor yani insan yarattı mı? başka bir şeye demin girdiğiniz bir noktaya hem bir soru hem de bir ufak saplama yapmak istiyorum izin verirseniz Aynen. şu konu. Şimdi ben hukukçu değilim sizler hukukçusunuz ama ben dışarıdan baktığımda bana hep öncelikle şöyle bir şey geliyor. Hukuk temel olarak insanlar arasındaki ilişkiyi, insanlar arasındaki yapıyı düzenler. Dolayısıyla aslında bizim bir insanla bir makina ya da iki makina arasındaki hukuku düzenlememiz ne kadar gereklidir gibi bir... Naif soru sormakla başlayacağım ama hemen arkasından da işin teknoloji tarafındaki birisi olarak şunu söylemek istiyorum. Bugün için herhangi bir makinenin herhangi bir robotun yaptığı bir işlemde o işlemin e, aslında kim tarafından emredildiğini bulabilecek durumdayız. Tabii. Yani dolayısıyla bugün gidip bir insanın eliyle bir başkasını öldürmesiyle bir robota emir, emir verip o robotun o insanı öldürmesi arasında çok ciddi bir fark yok. Çünkü hiç, hiç arada bir yok, geçen evet. haftaki Kerem Altı parmağın illiyet rabıtasını <gülüyor> evet. acaba açıklattırsak mı diye bana not yazmıştı. <gülüyor> evet. İşte illiyet rabıtası, i̇şte rabıtası, rabıtası burada bu. geldi. Yani sebep sonuç ilişkisi bu. Evet. Şimdi e, oysa bu durum çok hızla değişmeye başlıyor. Başlayacak hekaza. Ya yani ben teknoloji ilgili söylemeye çalıştığım yapmak istediğim söyle söyle şu. çok heyecanlı. E, robotlar artık bir sahip bir programcı bir şey olmaktan yavaş yavaş çıkıp daha genel kurallar bazında çalışan bir yapı haline gelecek. Mesela bunun bir noktasını şu anda görüyoruz. Hala ucunu bulabildiğimiz bir örneğini vereyim. Bugün internette bir takım sitelere girmek yasak. Evet. Robot örneği değil bilgisayar örneği vereceğim. Hı hı. Tamam. Söz konusu yasaklık hepimizin bildiği gibi 5651 sayılı yasa çerçevesinde Ankara'da Telekom İletişim Başkanlığı tarafından koordine ediliyor. E, i̇şin hukuksal tarafını anlatmayacağım ama teknik tarafında şöyle bir yapı var aslında birbirinden bağımsız her bir internet servis sağlayıcı da o yasaklığı yapan sağlayan bir teknik cihaz çalışıyor bir Hı -hı. filtre Hı -hı. bir bilgisayar çalışıyor. Fakat bu filtreyi bu cihazı bağımsız olarak tek tek servis sağlayıcılar yönetmiyorlar hepsi Ankara'daki merkezi koordinasyondan bu bilgiyi alıyor. O cihazın sahibi kim diye baktığımızda A servis sağlayıcısı B servis sağlayıcısı olduğunu görüyoruz. O servis sağlayıcı yanlış bir iş yaptığında biz gidip A'ya B'ye diyoruz. Ama A ve B çok kolay bir şekilde dönüp diyecek ki iyi ama ben sadece bu cihazı koydum. Bu cihazın merkezi yönetimi Ankara'da TİB'de yapılıyor. Şimdi benzer şekilde de robotlar vesaireler teknoloji hayatımıza girdikçe yavaş yavaş aslında bunun yöneteni kim bunun sahibi kim bunun kurallarını kim koyuyor yavaş yavaş grileşmeye kaybolmaya başlayacak. İlk emir ee, şu çok bir kere Murat'ın buradaki yani e, e, e, e, mantık sırası çok doğru bir sıra Şimdi bunun hemen sonunda şu çıkıyor zaten yani George bir George veren evet. bir de gelecek 1984 kitabı son derece güçlü tek düzey örgütlenmiş üstten koyan bir der, derin devlet Leviathan yani Hobbes'un denimiyle 1300-1400'lerden gelen şimdi Leviathan'ı tekrar oluşturuyoruz Tabii ki bu bireyin yok olması demek yani Leviathan oluşursa canavar yani bu, bu yani devletin en canavar hali şimdi bunu hiçbirimiz istemiyoruz yani hukukçuların bunu istemesi mümkün mü yani bunu olsa olsa idareciler ister yani, <gülüyor> yani ama şimdi bu nasıl engellenir işte o zaman e, mevcut hukuk sistemin içerisinde e, buraların kimin tarafından ve nasıl düzenleneceği sorunsal ona çıkıyor. O yüzden de bu tür e, ortamlar mutlaka öncelikle kamuya açık sistemler olması lazım. Ve bunların e, mümkün olduğu kadar da idare yönetimden çıkmaları gerekiyor. Yani Türkiye'deki problemimiz ne? İşte dediğiniz gibi e, sitelere erişim yasak. Ne demek bu? Yani bu coğrafyadaki insanlara ben sansür uyguluyorum. Ama ben bir Türk olarak buradan çıkıyorum, gidiyorum, başka bir sınıra girdim dediğimde, oh sansür kalkıyor. Ne güzel. Yani Amerika'da, ya, Bulgaristan'a gidin, e, sansür yok oradaki internetten bağlandığınızda. O zaman demek ki ben Türklerin beynine bazı bilgilerin girmesi zararlıdır demiyorum. Bu coğrafyada yaşayan tuttuğum Türkleri ben e, şey yaparım, yani e, kaldırırım kafalarındaki e, bazı bilgileri diyorum. Şimdi bu da Maalesef yeni e, bir anlayışa doğru gidiyor. Yani... E, Niye maalesef? Çünkü e, milletler kümese hapsolmuş tavuklar değildir. Yani <gülüyor> <gülüyor> yani illaki... <gülüyor> o, <gülüyor> bir daha söylesenize. Yani e, milletler belirli bir sınıfa e, hapsolmuş olan e, tavuklar gibi muamele edilemezler. Orada bir birey olarak... İnsanlığın her insanın faydalandığı her şeyden faydalanabilecek ortamı devletler bunlara sağlamak zorundadır görüşündeyim ben. Dolayısıyla bu yani tavuk ve kümes örneğinden devam edersem yani burası kümes benim ve ben kümesimdeki tavuklara istediğim gibi tasaddiye ederim anlayışında bir devlet olamaz. Yani öncelikten bu anlayışın değişmesini gerektiriyor. İşte bence bu robotik ortamı tıpkı sosyal medyanın Yaygınlaşarak bütün dünyayı kapsayıp tüm devlet standartlarını yukarıya doğru çekmeye çalışması gibi robotikte de bir başka level oluş, bir başka seviyeye yükselecek bu yani ben bu robotik imkanların getireceği şeylerle çok daha özgürleşebileceksem o zaman benim devletim buna uymak zorunda kalacak. Yani ama, bu, ben özgürleştirici bir etki yaratacağına her türlü bu yüksek teknolojiye inanıyorum ama... ...dediğim gibi Leviathan tehlikesi de başta bekliyor. Tabii, yani tabii. O zaman bizim hep burada bir sinyal verici, bir uyarıcı, bir hani aktivist gerektiğinde olarak hep uyarmamız gerekiyor. Yani bu rahatlığa teslim olmayın dememiz de gerekiyor aynı zamanda. Şimdi çok az vaktimiz kaldı ama tekrar şeyi Faniyeler. bitirelim Hı -hı. istiyorum bitirmeden evvel hı hı. El Cezeri'ye tekrar dönelim istiyorum. Mesela onun e, basit çizimlerini böyle çöp adam gibi çizdiği hı hı. E, primitif robot tasarımlarını Victoria ve Albert Müzesi evet. e, uygulamaya geçirmiş. Adam Adamcağızın da zaten çok önemli bir sözü var. Uygulamaya dönüştürülmeyen bilgi doğru ile yanlış arasında bir yerdedir. E ne güzel söylemiş. Bu yani. da benim bugünkü evet, son sözüm olsun. E ben artık konuşmuyorum. Son cümle. E, bunun çok üzerine güzeldir. konuşulmaz evet. zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi haftalar denir sevgili Denir. Tamam. Herkese keyifli yani bir yani. hafta diliyoruz. İyi haftalar.